1457, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Cabiye'de halka ilmi sahabilerin alimlerinden almalarını tavsiye etmesi, evet, Hazreti Ömer Cabiye'de halka bir hutbe irat ederek şunları söyledi, Ey insanlar, kim Kur'an'dan bir şey sormak isteyen Übey bin Kab'a başvursun, kim miras meselelerini öğrenmek istiyorsa Zeyd bin Sabi'de gitsin, kimin de fıkhi bir problemi varsa o da Muaz bin Cebel'e müracaat etsin, dünya malı isteyecek olanlarınızsa bana gelsin, çünkü Allah Teâlâ malı benim elime teslim etmiş ve beni ona dağıtıcı olarak görevlendirmiştir.